Merhaba, Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan beldesindeki ünlü İstuzu plajında Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Kurtarma Rehabilitasyonu Merkezi tarafından yapılması planlanan yeni rehabilitasyon merkezine yaşam savunucuları orada bir bina yapılırsa gerisi gelir düşüncesiyle karşı çıkıyor. Tema Vakfı Fethiye Temsilcisi Okaytirli, amaçlarının İstuzu Kumsalının imara açılmasını engellemek olduğunu vurgularken, Dalyan Kardeşlik Parkı adına Murat Demirci de sosyal medya aracılığıyla imar planının ve ilgili idari işlemlerin iptali için ilgili kurum ve kuruluşlara 30 Ekim'de dava açacaklarını bildirdi. Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Denizli Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yakup Kaskanın geçen 5 Ekim'de yaptığı bilgilendirme toplantısında mevcut rehabilitasyon merkezinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle eni 19, boyu 20 metre ve karette karette şeklindeki projeyle yeni bina tasarlandığını açıklaması ortalığı karıştırmıştı. Toplantıda bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum örgütleri temsilcileri ortaklaşa yaptıkları açıklamalarla böyle bir şeyin olması halinde İstuzunun imara açılmasının yolunun açılacağını belirterek buna karşı çıkıyor. Ümid ederiz başka bir çözüm bulurlar karita karitaların rehabilitasyonu için. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir gece baskınıyla ile ODTÜ ormanına girerek ağaçları sökmesine tepkiler büyüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden 273 öğretim üyesiyle öğrenciler ve çalışanlar ODTÜ'de ağaçların kesilmesini kınarken... ODTÜ ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Güney Meydanı'nda 24 Ekim'de yapılan eylemde 273 öğretim elemanı imzaladığı metnin okunmasının ardından Boğaziçi Forumu adına ve Eğitim Sen Boğaziçi Üniversitesi İşyeri Temsilciliği adına açıklama yapıldı. Akademisyenler, Profesör Doktor Nüket Esen'in okuduğu açıklamalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 18 Ekim Cuma günü ODTÜ yerleşkesindeki ağaçları kesmesini kınadıklarını ve üniversitelerinin özerklik, özgürlük ve onur mücadelesinde ODTÜ ile aynı safta mücadele etmeye devam edeceklerini belirttiler. Boğaziçi Forumu adını açıklama yapan öğrenci Mert Kaya ise Ot diye yapılan saldırı Kuzey Ormanlarına, Sulu Kuleye, Tarlabaşı'na, Gezi Parkı'na, Yaşam Alanlarımıza yapılan saldırıdır. Boğaziçi Forumu, Boğaziçi Üniversitesi mensupları olarak ODTÜ'de yapılan hukuksuzluğa, talanana ve saldırılara karşı direnen tüm ODTÜ mensuplarının yanında olduğumuzu bildiririz diye konuştu. Bu arada ODTÜ Senatosu'ndan da bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada inşaatla ilgili yasal sürecin derhal başlayacağı belirtildi. Yerleşkemize uygulanan bu fiziki şiddeti kınıyoruz. Üniversite senatomuz bu haksızlık ve hukuksuzluk karşısında her türlü yasal sürecin derhal başlatılmasına ve sonuna kadar takipçisi olunmasına karar vermiştir. Açıklamada büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlatılacağı bilgisine de yer verildi. Dendi ki çevreye, insanlara, kurumlara, hukuka saygısı olmayan bu davranışa karşı hak arayışımıza devam ederek ODTÜ öğrencileri mensupları, mezunları, tüm doğa severlerle birlikte büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlatacak. Hukuksuz şekilde yok edilen her ağacımıza karşılık onlarca ağaç dikerek Ankara'nın akciğeri olan ODTÜ ormanını geliştirmeye devam edecektir dendi. Ve Çılgın Projeler Konferansı 26-27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek hükümetlerin yaşanan ekonomik krizlere başa çıkabilmek için çevresel açıdan yıkıcı olan çılgın projelere sığındığı Kanal İstanbul, yapılması planlanan nükleer santraller gibi projelerin ise ekosistem üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırdığından yol açıklayarak düzenlenen etkinlikte ne pahasına olursa olsun büyüme anlayışı sorgulanacak. İki gün sürecek olan etkinlikte Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerinden gereksiz ve empoze edilmiş projelerin bir dökümü çıkarılacak ve bu projelere karşı yürütülen mücadelelerde edinilmiş deneyimler paylaşılacak. Ayrıca karar alma süreçlerinde katılımcılığı arttırmanın olası yolları tartışılacak, yerel ekolojik hareketleri nasıl güçlü kılabiliriz sorusu üzerinde fikir alışverişinde de bulunulması planlanıyor. Bunun dışında etkinlikte kısa görüşlü ekonomik büyümeye odaklı uygulamaların tek seçenek olmadığı doğa ve toplumla barışık yeşil dönüşüm politikalarının ekonomik büyüme ve istihdam yaratabilme kapasitesi açısından İzlenen politikalardan ne derece üstün olduğu da anlatılacak. Konferans Yeşil Alternatif'in geleceğini tartışmak üzere uzmanları, politikacıları ve Türkiye içinden ve bölgeden bu tür projelere karşı kampanya yürüten aktivistleri bir araya getirecek. Tekrar hatırlatalım. Çılgın Projeleri Durdurun Çözüm Yeşil Dönüşüm başlıklı konferans 26-27 Ekim'de Taksim Hill Otel'de. Köylüler Madene Karşı Duran Adam eylemi düzenledi. Çanakkale Bayramiç'e bağlı Kurşunlu köyünde açılacak Feldspat madeni için ormanlık alanda başlayan ağaç kesimine köylüler ayağa kaldırdı. Madene giden yolu kapatan köylüler ağaç katliamının yapıldığı yerde duran köylü eylemi yaptı. Köylerinde maden ocağı açılmasını istemeyen Kurşunlu köylüleri bölgenin heyelan bölgesi olmasından kaynaklı ağaç kesimine tepki gösteriyor. Açılacak madene gitmek için köyün içindeki yolu kullanan iş makinelerinin önü Köylüler tarafından kesildi. Yolu kapatan köylüler olay yerine gelen jandarma ekiplerince zor sakinleştirildi. Eyleme katılanlar daha sonra ağaç kesiminin yapıldığı ormanlık alana giderek burada yaklaşık 2 saat süreli yüzlerini ormana dönüp hep birlikte duran köylü eylemi yaptılar. Köylüler cam ve seramik sanayi, kaynak ve elektrot ve boya sanayisinde kullanılan feldspat madenine ulaşım için yapılan ağaç kesimleri duruncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.